İbn Teymiyye. Evet. Ehli sünnet alimidir. İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh ehli sünnet alimidir. İbn Teymiyye Hicri 8. asırda yaşamış olan bir alimimizdir. Ve ilmiyle amel eden, gayet ihlaslı, gayet verimli bir alimdir. Ancak ehli sünnetten müteşabih ayetler konusunda ayrılan demiyorum da Aykırı fikirleri olmuştur. Hmm. ehl sünnete aykırı fikirleri olmuştur. Bundan dolayı da zamanındaki bazı insanlar bu müteşabih ayetlerin tevilindeki aykırılıklarını bahane ederek kendisine haset etmiş. Haset ettiğinden dolayı da zamanın iktidarına şikayet ederek cezalandırılmasına seviyet vermişlerdir ki Allah her iki tarafı da affetsin. Var. Ama... İbn Taymiye bir alim olarak, bir din alimi olarak, ehli sünnet alimi olarak insandır. İnsan olduğundan dolayı hata edebilir. Önemli olan kulun eserlerinde yapmış olduğu, meydana getirmiş olduğu üretiminde iklasslı olması, samimi olması ve çoğunluğunun doğru olmasıdır. Çoğunluğu doğrudur ve ehli sünnet tarafındadır. Ancak hataları da vardır. Biz ne yaparız? Bir insanı ne küllüğü alırız? Yanlışıyla, her şeyiyle alırız. Ne de külliyen terk ederiz. Her şeyle atarız bir yanlış yaptı, bir hata yaptı diye. Hayır. Doğrularını alırız. Yanlış yaptığı yerlerde deriz ki Allah rahmet etsin, burada hata etmiştir de onu da bir kenara koyarız. Ama her halükarda saygımızı sonsuz bir şekilde İslam alimlerine devam ettiririz. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam bir hadisi şerifi vardır. Mellem yerham sagirana velem yuakkir kebirana velem ya'rif li alimen haqqahu feles menne men lem yerham kim küçüklerimize merhamet etmez şefkatle muamele etmezse onların başını şefkatle okşamaz onlara efendim mulayim yumuşak tonla davranmazsa velem yuakkir kebirana büyüklerimize de saygı göstermez onların hak ve hukukuna riayet etmez velem yarifli li alimen alimlerimizin de hak ve hukukunu teslim etmez, onlara saygıda kusur ederse, fele ise minne, Müslümanların kamiller olanlarından değildir. Kamil Müslümanlardan biri değildir, diyor. Onun için, e, İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhi, Türkiye'de çok insan tanımaz. E, tanımadığından dolayı da, internette veyahut da kulaktan dolan bilgilerle, e, ehli sünnet dışı sayıp atmaya çalışırlar, hayır. i̇bn Teymiye hem kalemiyle, cihad etmiş, Allah'ın dinine hizmet etmiş, hem de kılıcıyla o günkü teşeyyü dediğimiz yani şiirleştirme propagandasının önünde aslan gibi dikilmiş ve onları hem ilmiyle, hem ameliyle, hem de kalemiyle geri püskürtmüş olan bir alimimizdir. Müteşabih konudaki hatalarını da Allah'u affetsin. Almayız. Diğer konularda ondan istifade ederiz ve onu bağrımıza basarız. Cenab-ı Hak rahmet etsin.